ve ve afiyet ile bu dersimize, konuşmamıza tekrar muvaffak kılan, kavuşturan Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. Büyük bir nimet içerisindeyiz. Allah'ın ayetleri, Allah'ın nimetleridir. Rabbimiz üzerimize sayısız sonsuz nimetler yağdırmaktadır. İçimiz dışımız onun nimetleriyle kaplanmış durumdadır. Bu nimetleri tebdil etmemek, değiştirmemek, nankörlük etmemek, kıymetini bilmek ve artması, artırması için Mevla'ya niyaz etmek lazımdır. Mevla eski ümmetlere sitem ediyor, İsrailoğullarına, Yahudilere nice ayetler verdiğini beyan ediyor. Ve Habibine sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Sel beni İsrail kemate inav min ayetim beyine. İsrail oğullarına sor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kendilerine açık seçikli cehennetler verdik. Ne mucizeler gösterdik. Musa aleyhisselam vasıtasıyla Tevrat'ı indirdik. Binlerce ahetler din ve dünya saadetlerini temin için onlara gönderdik. Ama onlar bu ahetleri tahrif ettiler, değiştirdiler, nankörlük ettiler. Ve men yübeddil Min Badi Fe inna Allah Akab. Her kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra o nimeti değiştirmeye kalkarsa şüphesiz ki Allah nankörlere karşı azabı çok şiddetli olandır. Şimdi anlayabiliyor musunuz? Burada Allah'ın nimetinden maksat nedir? Ayetlerdir. Allahü Teala'nın ayetleri neymiş? Allahu Teala'nın nimetleriymiş. Biz neye nimet diyoruz? Ekmeğe nimet diyoruz. Ekmek nimet, su nimet, ekmeksiz susuz yaşayamayız. Hava nimet, dışımızda bunca nimet, içimizde sayısız nimet. Kalbimiz, ciğerimiz, böbreğimiz, hepsi bizi hayata bağlayan allah Teala'nın yaşamamız için sebep kıldığı sayısız sonsuz nimetler hangisini anlatalım? Peki, bunların içerisinde en büyük nimet ne bilelim? Kur'an'ın ayetleri bilelim. Çünkü neden? Ekmeğin olsa, suyun olsa, çok büyük zenginliğin olsa, dünyada makam, mevki'in bütün isteklerin elinde olsa, ama Allah'ın Kur'an'ın ayetlerinden haberin olmasa, ölünceye kadar bu nimetlerle geçilir gidersin. Ama öldükten sonra bütün nimetlerin kesilir, sonsuz ahirette yerin ebedi ateş olur. Yiyeceğin, Zekkum olur, bari olur, hislin olur cehennem yiyecekleri. Peki, demek ki bugün dünyada nimet bildiğimiz bütün nimetler fanidir, geçicidir, elden çıkacaktır. zahil olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve her an yitirilebilecek durumdadır. Ama ölümümüzün ardından kavuşacağımız inşallah, sonsuz diyoruz bak, dünyada da sayısız nimet diyoruz ama sonsuz nimet diyemiyoruz sayısı sonsuzdur ama süresi sonludur. Çünkü ölümle beraber bütün bu süre bitecektir. Kiminin ölmeden de bitiyor. Kimi daha ölmeden evvel fakir oluyor, hasta oluyor ve cahil nimetleri elden çıkabilir. Ama insan hiç hasta olmasa, hiç fakir hakir olmasa bütün isteklerine nail olarak hayat sürdürse bile ölümle kim olursa olsun bütün nimetleri elinden çıkacak. Ondan sonra ahiret tedariki varsa kabirde, mahşerde ve cennette sonsuza kadar yaşaması için gerekli olan eli sünnet itikadı, dost doğru iman, salih ameller, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. ve bunları yaptıysa işte ebedi nimetler onu bekliyor. Demek ki Allahu Teala'nın en büyük nimeti neymiş? İslam nimeti ve Kur'an nimeti. Müslüman olmasak, Kur'an'a inanmasak ve bu ayetlerden haberdar olmasak birkaç günlük nimetimiz elimizden çıktığında sonsuz mahrumiyete sürüklenme tehlikesi devamlı başımızın üstünde bizi bekleyecek. Onun için bu dersleri dinlemek gibi bir nimet olamaz. Şimdi bunlara değer vermek lazım. İnsanları haberdar etmek lazım. Hiç kaçırmamak lazım. Dinlenilenle amel etmek lazım. Böylece allah Teala bu nimeti bize tamamlayacak. Kur'an-ı Kerim hakkında bize büyük bir anlayış nasip edecek. Ve ayetlerden nasibimiz inşallah büyük olacak. Ve sonumuz iyi olacak. Ama kim bu nimeti değiştirirse, ne demek değiştirirse? E sen şimdi bu saatte, Allah'ın ayeti okunan saatte, bu tefsir dersi saatinde, Allah'ın en büyük nimeti Kur'an gelmiş. Sonsuz hayat saadetini son, Sonsuz mutluluğun yolunu Rehberini anahtarını veriyor gösteriyor Bu ayeti dinleyecek yere Kalkıp bu saatte efendim, Film seyredersen Dizilere takılırsan Maçlara takılırsan Oyunlara eğlencelere takılırsan Laflamalara takılırsan Onunla bulunan kırıla muhabbet Ayet dinlemezsen ne oldu Allah'ın nimetini değiştirdin Peki Allah'ın nimeti sana gelmedi mi Geldi hem nasıl geldi Bak eskiden siz Bizim gittiğimiz yerlere gelirdiniz. Hicabında 100 kilometre 200 kilometre yollar teperdiniz. En azından 20-30 kilometre yollara gelirdiniz. Arabalarla zahmetlerle o külliyede o, yağmurlar çamurlar kışkark kıyamette batı ne zahmetler çekerdiniz. Binlerce insanlar on binlerce insanlar. E tabi onlar büyük emek verdiler. Zayi oldu mu? Olmaz. Hep kazandılar elhamdülillah. Ama şimdi ne oldu? Allah'ın nimeti bu 88.4 lalegül Gül FM kanalıyla vasıtasıyla sizin evinize geldi. Arabanıza geldi. Dükkanıza geldi. Kulağınıza geldi. Şimdi Allah ne buyuruyor? Kime Allah'ın nimeti geldiyse. Şimdi geldi mi? Geldi. Gelmedi diyemezsiniz. İşte benim imkanım yok, benim param yok. Arabaya binemiyorum, binemiyorum, hastayım, yola gidemem, şudur budur. Bahaneleri bırakın şimdi. Çünkü allah Teala size öyle bir kolaylık verdi ki bir düğme kadar yakın, düğmeyi çevirdiğiniz anda Allah'ın ayetleri başınızdan aşağı okunuyor. E şimdi Allah'ın nimeti geldikten sonra kim bu nimeti değiştirmeye kalkarsa bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yani Allah muhafazanla köllüğün karşılığı mahrumiyet olur. Onun için size tekrar tekrar söylüyoruz. Yaz demeyin, güz demeyin. Bugün sıcak var, bugün soğuk var, bugün film var, bugün dizi var, bugün maç var. E Allah'ın adine hiç vakit kalmadı ya. Böyle yaşanır mı? Hayatımız Kur'an'la geçsin, tefsirle geçsin, ayetle geçsin. Bu ayetler kadar nimet bulamazsınız. Sonsuz ahirette her dinlediğiniz ayetten kazanacağınız nuru mezara iner inmez kabriniz nur dolduğunda inşallah... Ne yetmişim de Allah'ın hadilerini dinlemişim. Her dinlediğim hadem bir nur kazanmışım diyeceksiniz. Ölenler hemen bize hak verirler. Ama geri gelip de bunlara ya ey insanlar aldanmayın, havan, haklık etmeyin. Hoca doğru söylüyor diyemezler. Diyemeyince de üsttekiler yine aldanmaya devam ederler. Alttakiler vah vah vah bir daha dünya gidecek de hiç oyalanmasak hep ayet hadis dinlesek, amel etsek derler. Ne onlar geri gelebilirler, ne bunlar akıllanabilirler. Böylece dünya Bizleri aldatmaya devam eder gider. Ama inşallah biz bu aldanışa bir dur diyeceğiz. Bundan sonra inşallah ayet dinlemeyi, tefsir dinlemeyi, sohbet dinlemeyi, ders dinlemeyi, Allah'ın dininin derslerini dinlemeyi en büyük vazifemiz bileceğiz. En önemli işimiz bileceğiz. Saatini, vaktini, dakikasını şaşmayacağız. Hevesle, hırsla bekleyeceğiz. Bütün insanlara ulaştıracağız. Böylece diyeceğiz ki, Ya Rabbi. Biz nimetin bize geldi, biz nimetini takdir ediyoruz, biz nimetini tahrif etmiyoruz, değiştirmeye kalkmıyoruz, biz senin nimetinden istifade etmek istiyoruz. Ya Rabbi Kur'an'dan rızkımızı bol eyle, Ya Rabbi kitabından ayetlerinden de nasibimizi azim eyle, hissemizi büyük eyle diye dua edeceğiz ve görürsünüz inşallah hayatınız değişecek. Çoluk çocuğunuzun hayatı değişecek, karınızla kocanızla hayatınız değişecek, evinizde ocağınızda saadetiniz mutluluğunuz artacak. Kur'an ayetlerinin bereketi her yerinize inşallah sirayet edecek, hulul edecek, nüfuz edecek ve bunu hissedeceksiniz. Şimdi Fatiha-i kalbine geldik. Ne buyuruyor Rabbimiz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince kulu Hamideni abdi kulum bana hamd etti diye memnuniyetini ifade ediyor. Tabii biz bunu duymuyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğuna duymuştan öte daha ileri şekilde kuvvetlice iman ediyor. er rahman Rahim okuyana Rabbimiz memnun oluyor. Ve ne buyuruyor? Esne ale abdî kulun bana övgüde bulundu. Rahman ve Rahim sıfatlarımla beni övdü, beni zikretti şanımdan, şerefimden bahsetti. Malik-ı Yevmiddin ceza gününün tek maliki ve yegane sahibi, ayet kerimesini tilavet edince, okuyunca namaz içinde veya namaz içinde ama Tabii ki namaz içinde olan da daha bu e, sırlar tecelli ediyor. Meccedeni ya abdi kulum kulun bana tazım etti. Ceza gününün yegane sahibi diyerek benim ululuğumu itiraf etti, ikrar etti. Şimdiden huzurumda el bağladı durdu. Yarın mahşerde ceza gününde huzurumda hesaba çekilmeden şimdi benim emrimle kıyama durdu. Namaza niyet etti, Fatih-i Şerife'yi itilaf ve kıraat etti. Benim büyüklüğümü şimdiden takdir etti. E şimdi dünyada Allah'ın zorunda duran efendim Fatih-i okuyanla hiç Allah'tan namazdan haberi olmayan adamın mahşerdeki duruşu bir olur mu? ''İyyâke ne'abüdü ancak sana ibadet ederiz ve iyâke nesta'in ancak senden yardım isteriz.'' Bu cümleyi celilede de idik. Şimdi inşallah girelim, konuya girelim, cennete girelim inşallah. Allah'tan yardım isteme kapısından girelim inşallah ve maddi manevi nusretlere, meunetlere, yardımlara, medetlere nail olalım inşallah. Ancak senden yardım isteriz. Evet. Yardım istenecek bil asale. Bizzat yardım istenecek tek merci Allahu Teala'dır. Çünkü Allahu Teala'dan başka kimse bir şey yaradamaz. Kimsenin elinden bir şey gelmez. Hastaya şifa veremezler. Dertliye deva veremezler. Fakire para veremezler. Açı doyuramazlar. Ölüyü diriltemezler. allah Teala'dan başka kimsenin elinden bir şey gelmez. allah Teala'dan başka tapınılan putlar, batıl ilahlar faydasızdırlar. Duanızı bile işitmezler. İntedûm la esmeû duâekum. Dua etseniz onlarsın duanızı duymazlar. Ve insemir üstte duysalar da cevap veremezler isteğinizi yerine getiremezler ve amel kıyameti ikfurune bişirkikum kıyamet gününde de sizin Allah'a onları ortak koşmanıza küfrederler sizin şirkinizi inkar ederler yarın ahirette putlar dile gelecek Allah'a ortak koşularak tapılanlar dile gelecek diyecekler ki ey avanaklar enayiler! Biz Allah'ın yarattığı taşlardık, odunlardık, madenlerdik. Siz kalktınız tuştan, bakırdan, altından, gümüşten, put yaptınız. Tahtadan put yaptınız, taştan yonttunuz, heykel yaptınız, put yaptınız. Ve bunlara taptınız. Aslında nefsinize taptınız. Çünkü bunlar size gelin bize tapın demediler. İneğe taptınız. Hindistan'da millet ineğe tapıyor. Maymuna tapanlar var. Efendim. Ne saçma saçma fareye tapanlar var. Allah'a bırakıp da ne bulduysa tapanlar var. Peki, bunlar yani ahirette ne diyecekler? Biz Allah'ın ortağı değildik. Biz hiçbir şey yapmaya güçlü değildik. Siz bizi niye Allah'a ortak ettiniz de rezil ettiniz? Biz Allah'ın yarattığı aciz, cansız mahluklar idik. Canlı olsa ne yapacak? Canlı adama tapsan ne, ne yapacak? Ondan yardım istesen elinden ne gelecek? Kıyamet günü onlar sizin şirkinizi inkar edecekler. Velâ nebîuke misluh Ya Muhammed sallallahu aleyküm. Her şeyden haberdar olan Allah sana haber veriyor. Sana böyle bir haberi kimse veremez. Ancak ben veririm Allah buyuruyor. Ben sana bu haberi verdim ona göre. Kullarıma söyle. Benden başka acizlerin beni bırakıp da acizlerin kapılarında dilenmesinler. Dilencilerin kapılarında dilenmesinler. Ben bana muhtaç olanlardan bir şey istemesinler. Ne demiş şair? Ya Rabbi beni muhtaçına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Sen senden senin kapında dilenci olan, muhtaç olan bir adama diyor. Beni muhtaç etme Allah. Muhtaç olacağım biliyorum. Kul ihtiyacsız olmaz. Ama muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım Allah'ım. Evet. Boğulursan büyük denizde boğul, kurbağa göllerinde bacak vurma demişler. İstiyorsan ancak Allah'tan iste. Celle Celaluhu. O, Hidâseleke ibâdi annî. Kullarım sana benden sorarlar. Yakın mıyım, uzak mıyım, duyar mıyım, duymaz mıyım? Sen söyle ki, Habibim feinni garip, ben çok yakınım. Mevla'nın yakınlığı, bizim anladığımız gibi mesafe yakınlığı değildir. Bir adam bir adamla yakın olur, arasında bir karış mesafe kalır. Allah'ın yakınlığı böyle anlaşılmaz. Allah mekandan münezzeh, Celle Celaluhu. Bu yakınlık manevidir. Ve nehalü akrabu ile imni habilil verit. Biz kulumuza şah damarından, can damarından, öz benliğinden, kendi canından daha yakınız Allah buyur. Celle Celaluhu. Kalbimiz ondan çalışıyor, damarlarımız ondan çalışıyor, beynimiz ondan çalışıyor, nabzımız ondan atıyor. Bütün her zerremiz Allah ile çalışıyor. O bizi bir dakika bıraksa biz helak olur, yok olur. Dolayısıyla onun yakınlığı bizim akıllarımızın hafsalerlerimiz için anlayacağı kabilden değildir ama manen, zevken idrak edebileceğimiz, hissedebileceğimiz, tadabileceğimiz, bu yakınlık istifade edebileceğimiz bir halettir. Ücebu davete dâi za dâan. Dua eden bana duahati vakitte hemen duasını kabul ederim. Demek ki Mevla buyuruyor. Ben sizin duanızı duyuyorum. Övetsemiyorum alim. Hakkıyla eşiden odur, her şeyi bilen odur. Hem ancak odur, başkası yok. Beni bırakıp da kime ne yalvarsanız, sizi duymazlar. Duysalar da bir şey yapamazlar. Ama ben her şey elimden gelir. Hemen işitirim. Cevap veririm. İdah kalabdu ya Rabbi lebbek yap. Kulum ya Rabbi dese, ben hemen lebbek buyur kulum derim. Kul bunu duymayabilir. Ama duymasada da iman eder. Bu böylece gerçekleşir. Kimin itikadı böyledir? Allah-u Teala'nın da ona muamelesi böyledir. Kim ki ben dua ediyorum ama Allah duyuyor mu acaba diye şüphecidir. Allah-u Teala'nın ona da muamelesi öylece. Bizi şüphe etmeyiz. Allah'ımız bize bizden yakın. Ve ve ma'küm ve Siz nerede olursanız o sizinle beraber. Dolayısıyla... İçimizden geçenleri bir dahi bilmektedir. Bir insanın dili olmasa, yani dilsiz olsa diyelim, dili var da konuşamıyor. Bu adam kalbinden dua eder. Allahü u Teala bunun duasını, dileğini, muradını bilir mi? Bilir. E demek ki Allahü Teala dili olmayanın duasını da işitiyor. O zaman biz de dilimizle dua etsek de Teala duyuyor. Kalbimizle yardım istesek de Teala görüyor. Her halükarda Yardım istenecek tek merci ancak Allahu Teala. Evet. Ve mene ballo. Min men yedgou min doni Allah. Men la istejib ulo illa yomu alquyameti. Vamandugahim qafilun. Ve ıda hushra insanı kanulu mağdaham. Kanulu bıgbadetim kafirin. Allah bırakıp da batıl ilahlara tapanlar. Putlara kaçtlara. Dediğimiz gibi birçok batıl tanrılar edinenler, mağbutlar edinenler ne kadar dalalettedirler, felakettedirler, ne sapık haldedirler Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek. Ne istiyorsun diyemeyecek. Cansız, aciz, kütüklere, kalaslara, kerestelere, putlara dua edip duranlardan daha sapık kim olabilir? Daha şaşık kim olabilir? Halbuki o dua edilenler onların dualarından gafildirler. Putların önüne diziliyorlar. Ne olur diyor, lat diyor, lata yalvarıyor, uczeye yalvarıyor, hübele yalvarıyor. Mekke müşrikleri. Şimdiki insanlarda aynı kafada çok insan var. Dünya bu kadar ilerledi zannediyorsunuz ama hala puta tapanlar çok. Yalvarıyor, dua ediyor, şu isteğimi yerine getir diyor. Ondan sonra... Şu yola gideyim mi diyor. Şu bir şeyler. Ondan sonra fal atıyor, zar atıyor, bir şeyler atıyor. İşte git, de, git çıkarsa gidiyor, gitme derse. Gitme çıkarsa gitmiyor. O falı yapan da o, zarı atan da o. Kendi kendine. Gelin güve oluyor. Putun bir şeye haberi yok. Mevla buyuruyor, putlar onların duasından gafildirler. E, duymuyor, işitmiyor. Nasıl duyacak, işitecek. Efendim, Mevla Teala soruyor. İnnellezine min mindûnillâ ibadûnev zâlikûm. Allah'a bırakıp da ibadet ettikleriniz Dua ettikleriniz Yalvarıp niyaz ettikleriniz Sizin gibi yaratıktırlar Sizin gibi kuldurlar E tabi ki hepten kereste küçük falansa, Bizim gibi de olmuyor Çünkü biz hiç Canımız var aklımız fikrimiz var Onların canı da yok hiçbir şey yok <gülüyor> Mevla böyle yürüyecek ayakları mı var <gülüyor> Tutacak elleri mi var <gülüyor> İşitecek kulakları mı var hem de yakülüne bir anlayacak kalpleri mi var? Ya hiçbir şey yok ya bunlarda. Peki siz nasıl allah Teala'ya böyle acı şeyler ortak edersiniz? Onlardan yardım istersiniz, onlardan medet beklersiniz? Siz deli misiniz, divane misiniz ya? Bahile kabilesi vardı Araplarda. Şeyden put yapmışlar, hamurdan. Öyle de kocaman bir put ki yani. Şey gibi, alamet gibi böyle kaç kat bina gibi yapmışlar onu. Kat kat kat kat. Ondan sonra bir kuraklık oldu, bir kıtlık oldu. Baktılar ki hiç çare yok. Açlıktan öleceğiz. Kediler, köpekler, leşleri yemeye başladılar. Yahu dediler bizim putumuz var ya e ee? E biz onu hamurdan yapmıştık ya evet. O kadar zamanda tatmıştık ee. E şimdi ölüyoruz ne yapalım bunun bir faydası yoksa bize bugün faydası olmayan ilahın bir daha faydası ne lazım? Ne olacak? Yiyelim onu dediler bari. Döndüler putlarını yediler. Bahile kabilesi Araplarda meşhurdur. Alimler diyorlar ki. Baile kabilesi kadar taptığı puttan faydalanan hiçbir millet olmamıştır. Hiç olmazsa o onların karnını doyurdu. Öbürleri neyine, neyine yaradı? Tunç'tan, bakırdan olsa kurşundan efendim ne yenir ne yutulur. Bu sefer ölsen, ölsen hiç olmazsa bir lokma ekmek yerine geçmez. Hiç olmazsa Baile kabileci döndüler putu yediler. Zaten elleriyle yapardılar sonra tapardılar ondan sonra da yutardılar. E sen şimdi bundan yardım istiyorsun. Akıllı geçinen adam Ebu Cehil gibi adam. Ebu Leheb gibi adam, bunlar böyle zeki, böyle deha adamlar. Nasıl iş Allah Teala hidayet vermediği zaman, Allah Teala kulağını, gözünü mühürlediği zaman, kalbini damgaladığı zaman işte adamın durumu bu. Onun için şimdi biz Allah'ımıza ne kadar yalvaralım, ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim, Allah bize hidayet verdiği bu nimete nasıl şükran ile mukabele edelim ki? Bizden daha akıllı adamlar var, inat tapıyor, Bizden daha akıllı adamlar var, budaya tapıyor. Bu da nedir ya? Ne olduğu belli Yapmışlar kocaman zaman bir heykel. Ondan sonra da yapmışlar onun küçük küçük temsillerini, suretlerini. Bütün o uzak doğu, Hindistan gittik bir zaman en şeye Singapur'a falan. Biniyoruz arabaya bir de bakıyorsun budayı takmış şeye. Efendim aynadan aşağı sarkıtıyor. Ne bu? E benim ilahım bu. Allah Allah. Kaç para senin ilahın? Git pazardan al 5 lira. Boy boy büyüğünü alırsan pahalı. Ya hiç alından satılan ilah olur mu? İsa Aleyhisselam'ı haça tabıyorlar. Ya bu nedir? E bizim İsa işte Allah'ın oğlu. Allah onun içine girdi. Sonra ne oldu? Onu Yahudiler çarmıha geldi. Ya Allah Allah. Hiç Allah olsa, Allah'ın oğlu olsa çarmıha gerilir mi? Allah kendini koruyamaz mı? Oğlu olsa haşa koruyamaz mı? Peki kendini koruyamayandan ilah olur mu? Olmaz. E madem ilahdır nasıl asıldı? Siz niye bu saçmalıkları düşünmüyorsunuz? Allah'ın oğlu olmaz, kızı olmaz, karısı olmaz. Niye bunu anlamıyorsunuz? allah Teala birdir, tektir, eşi yoktur, benzeri yoktur. Efendim, niye bundan haberiniz yoktur? Pirenin anasını araştırıyorsunuz. Denizin dibini karıştırıyorsunuz. Uzaylarda, uydularda dolaştırıyorsunuz. Merih'te efendim hayat var mı? Yok efendim şu gezegende su var mı diye gidiyorsunuz oralara araştırıyorsunuz. Kime taptığınızı bilmiyorsunuz. Kimden ne isteyeceğinizi bilmiyorsunuz. Kime yalvaracağınızı bilmiyorsunuz. Allah ile ilişkiniz, irtibatınız yok. Yaratıcınızdan haberiniz yok. Sizi yediren, içiren, besleyen, büyüten, nefes aldıran, yaşatan Allah'ı tanımıyorsun. Sizden sapık var mıdır? Sizden cahil var mıdır? Siz nasıl aydın oluyorsunuz? Nasıl ilerici oluyorsunuz? Nasıl münevver oluyorsunuz? Ya Allah Teala soruyor. Kıyamete kadar kendilerine cevap vermeyecek şeylere yalvarıp duran tapanlardan daha dalalette, daha felakette kim olabilir? Halbuki taptıkları onların duasından gafildir. Duymuyorlar bile. Ve İnsanlar mahsere çıktığı vakit o taptıkları İsa Aleyhisselam'da düşman olacak. Rüzeyri Aleyhisselam Yahudiler Allah'ın oğlu diye Rüzeyri Aleyhisselam'ı ilan ettiler. Rüzeyri Aleyhisselam onlara düşman olacak. Meryem Valide Allah'ın eşit edilir, haşa. Meryem Valide onlara düşman olacak. O müşriklerin taptıkları putlar, o taptıkları inekler, taptıkları efendim budalar, bütün o odunlar, kütükler, heykeller hepsi onlara düşman olacak. Onların kendilerine taptığını da inkar edecek. Reddedecek. Ya Rabbi yok böyle bir şey. Biz böyle bir şey demedik. Biz böyle bir şey talep etmedik. Bizim zaten haberimiz de yoktu. Bunlar bizi senin karşında rezil etti. allah Allahü Teala kafirleri de Allah'a bırakıp taptıkları dua ettiklerini de mahşere çıkaracak. Mahşere bütün o tapılan putlar gelecek. Cansız da olsalar gelecekler. Çünkü rezillik olsun kafirlere diye. Hatta onlarla birlikte cehenneme girecekler. Ancak İhşe Aleyhisselam, Meryem, Valide Ozeyri Aleyhisselam gibi efendim, peygamberler, büyük zatlar onlar cehenneme girmeyecek. Geri kalan, bütün tapılanlar cehenneme girecek. Tapınılanlar, tapanlarıyla beraber. İnnekum ve ma te'abudûne min cehennem. Siz ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, dua ettikleriniz, yalvardıklarınız, hepiniz cehennem odunusunuz diyor. Enbiya Suresi. Entüm lehâ varidûn. Hepiniz Cehenneme nasıl gireceksiniz? Susuz hayvanları suya saldığın zaman nasıl suya inerlerse diyor ırmağa doğru. Siz de cehenneme öyle mahşerde bekletile bekletile sıkış tıkış 50 bin sene güneş altında kafanız kaynayacak. Cehenneme girmeyi böyle bir rahatlık sayacaksınız. Ne olur cehenneme de girelim de buradaki sıkıntıdan kurtulalım. Beklemekten bunalacaksınız. Cehenneme seve seve dalacaksınız. <Sessizlik> Levkâne o zaman biz size diyeceğiz ki, bak taptığınız putlarınızla beraber yanıyorsunuz. Eğer bunlar gerçekten ilah olsalardı, şimdi cehennemde ne ararlardı? Ve Siz de ebedi kalacaksınız, onlar da ebedi kalacak ama tabii ki haçın, putun, heykelin, odunun, kütüğün bu cezadan bir acı çekmesi düşünülmez. Çünkü onlar bunu istemediler, talep de etmediler ve böyle bir iddiaları da yoktu. Ancak tapanlarına rezillik olsun diye Allah bunu yapacak. Ama innel lezine o lehum minnel husna ezelde haklarında bizden güzel karar geçenler yani İsa aleyhisselam, Ömer, Yenvalide Hüzeyir aleyhisselam gibi Allah'ın dostlarına peygamberlerini de taptılar e, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler bazı ben Muleh kabilesi meleklere tapıyorlardı mesela meleklere tapanlar da var şu anda da şeytanlara tapanlar da var şu anda satanist matanist şeytana tapan da var e dolayısıyla zaten şeytana tapan cehennemde beraber o da yeri cehennem olduğu için o zaten taptığından hiç ayrılmayacak. Merak etmesin. Ebedi taptığıyla beraber. Cehennemde de beraber. Ama meleklere tapanlar, meleklerin ne kıvamı var? Melekler cehenneme girmez. Onun için Mevlâbını ezelde haklarında bizden güzel karar geçenler, Ülâk anamı İşte onlar cehennemden uzak edilecekler. Onların cehennemde ne yeri var, ne işi var? Lâ esmeun Onlar cehennemin sesini, nefesini bile eşitmeyecekler. Vem fi meşterden Onlar canlarını çektiği cennet nimetleri içerisinde müebbet, muhallet kalacaklar. Demek ki Allahü Teala mahşere kendisinden başka ilahlara tapanları da onların taptıklarını da çıkaracak. <gülüyor> o tapanlara dizmiş Mevla karşılarına da taptıkları ilahları putları artık kaç türlü dediğim gibi size tapılanlar var. Şimdi o tapılanların canı yok konuşacak dili yok ama Allahu Teala istediğimi konuşturur. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Taşa toprağa dil verir Allah isterse taş bile cevap ver. O tapılan putlar diyecekler. Mevla onlara soracak. Benim bu kullarım beni bıraktılar. Bana dua etmediler. Bana yalvarmadılar. Bana ibadet etmediler. Size taptılar. Peki bunları siz mi saptırdınız? Yoksa bunların canı mı eksili istedi? Bunlar kendileri mi sapıttılar? Emum dallü sebil. Bütün putlar dile gelecek ve diyecekler ki. Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Senin eşin olmaz, ortağın olmaz. Biz senin kullarınız, yaratıklarınız. Biz der miyiz ki Allah'ı bırakın, bize tapın? Biz seni bıraktırır mıyız? Biz senden başkasına taptırır mıyız? Biz senden başkasına tapmadık ki kendimize taptıralım. Biz senden başkasını zikretmedik, tesbih etmedik. Biz bütün efendim yaratıldığımızdan bugüne kadar hep seni tesbih ettik. Ve mis'en her şey Allah hamdiyle tesbih eder. Dağlar, taşlar, bütün ağaçlar tesbih eder. Ve la killetef kavle tesbihum. Siz onların tesbihinin şeklini anlamazsınız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. E putlar diyorlar ki, ya Rabbi biz sübhanallah diye zikir ediyorduk. Biz seni tesbih ediyorduk. Biz senin 90 sıfatlardan ortaktan münezze olduğunu ilan ediyorduk. Ama bu bunlar sağır adamlar, akılsız, beyinsiz adamlar tuttular bizi, yonttular, kestiler, doğradılar. Getirdiler sen bizim ilah mısın diye bize taptılar. E bizim ağzımız yok dilimiz yok bir şey diyemedik onlara. Zaten putlar doğruyu deseler o tapanlar putları da kırarlar. Şimdi putun sesi çıkmıyor diye geçmiş putun karşısına. Konuşuyor konuşuyor kendi konuşuyor kendi dinliyor. Reşit sen söylesen eşit demiş. E put konuşsa bir de. E de put konuşsa işine gelmez. Çünkü bunlar nasıl ilah arıyorlar anam olsun ağzı olmasın. Anam olsun yemeği yapsın, bulaşığı yıkasın, evi süpürsün, elbiseyi ütülesin. Ağzı olmasın demek? Oğlum bir şey getir demesin. Ya bunlar da diyorlar ki öyle bir ilah bulalım ki mutmut mut armut olsun. Hiç bize bir şey demesin. Biz kendi kendimize kuralım yönetelim ortalığı. Ondan sonra ilahımız böyle emretti diyelim. Kendi nefsimize tapalım. Bahaneyi de atalım. Böyle düzen arıyorlar. Kendi kendilerine kurdukları düzenin adı tarifi budur. Onun için... Farkında mısınız? İnsana tapan pek rastlayamazsınız. Niye insana tapmıyorlar? Çünkü insan bir şeyler ister. Madem tapıyorsun bana lan, yat aşağı der. Ondan sonra ver lan parayı der, ver karayı der. Ondan sonra adam diyor ki bu bizim ilah da sapıttı gel lan aşağı der. Kalkar herifi tepeler, ilah milah tanımam der. İnsana tapmaz. Niye insana tapmaz? Çünkü insan sessiz kalmaz. İnsan devamlı istekler yapar. Kime tapıyor? İneğe tapıyor. İnek ne mü? yapar? E inek ona demez ki yemin bitti, yulafın bitti. İnek ona demez ki burası sıcak oldu, havasız kaldım. E, eşeğe tapar, ineğe tapar, maymuna tapar, fareye tapar, budaya tapar, haça tapar. E, çünkü neden? E, taptığı odun, taptığında bir şey yok, istek yok. Onun için onlar diyorlar, Ya Rabbi biz seni tenzih ederiz, biz bunlara ne dedik de bunlar bize taptılar, biz bir şey istemedik. Ebu Cehil o kadar putlara taptı da. Sonra bir gün ne oldu? Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, Ebu Cehil'in taptığı put dile geldi. Başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhine söyüp saymaya. Ebu Cehil şaşırdı kaldı. "Yahu" dedi. "Bu putlar bu kadar senedir çıt çıkartmazdılar. Hiç de konuşmazdılar. Biz de bunlara tapar dururduk ama içimizden de bir şüphe geçirirdik yani. Bunlar da ilah olmaz ama neyse idare edelim. Atalarımızdan böyle gördük falan." Ama şimdi bu put konuştu bunlar. Hakikaten ilahmış ya. Ebu Cehil'in imanı arttı cevurlu. E bu sefer put ne diyor Resulullah aleyhine konuşuyor? Bu da diyor ki şimdi, yahu dedi bak burada konuşuyorsun ama yarın meclis kurulur. Milleti toplarım ederim, da konuşur musun? Bak beni rezil etme. Sonra sen bir konuşursan var ya Muhammed'in işi davası sıfır oldu. Çünkü tahta konuşacak, odun konuşacak. E bütün millet ona inanacak. İnsan konuşuyor, peygamber konuşuyor, inanmıyorlar. Kurt konuşsa inanıyorlar. Odun konuşsa inanıyorlar. Allah'tan Vahi gelince inanmıyorlar. E peki de meğer put konuşur mu? Tahtanın içine şeytan girmiş. Şeytan istediği sesi çıkarır. İsteseyse şimdi burada öyle bir ses çıkarır ki bütün millet İstanbul'u boşaltır yani. Şeytan Lokada da sesi çıkar. Efendim, şeytan girmiş putun içine Ebu Ceyl'i maskaraya almış. Şeytan konuşuyor Resulullah aleyhine. Ebu Ceyl de put konuşuyor zannederek bir heveslendi, bir heveslendi. Bütün milleti topladı. Efendim, bakın dedi benim putumda ne hünerler var. Muhammed'in aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem neler konuşacak? Sahabe-i kiram çok üzüldüler, vah vah dediler. Şimdi zaten yeni yeni Müslüman olanlar var. Biraz imanları zayıf biliyor musun? En ufak bir şey oldu mu dönebilirler. Daha İslam yerleşmemiş. Millet yeni yeni yola geliyor. E garipler var, fakirler var, yeni inananlar var, baskı altında olanlar var. Dinden dönme tehlikesi olanlar da var yani. Herkese Ebu Bekri gibi değil. E bu sefer ne olacak? Sahabe-i Kiram'a endişe kapladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç. O rahat. Nasıl olsa Mevla var. Millet toplandı. Ebu Cehil diyor ki, bak benim putum ne konuşacak şimdi, hadi konuş falan. Put başladı konuşma hakikaten ama ne konuşuyor? Mevla şeytana o kadar yol verir mi tabii? Hemen bir melek gönderdi, melek şeytanı tepeledi. Kafasına bir tokmak. Melek konuşuyor bu sefer. E ne diyor o allah Teala ağacı konuşturuyor. Ağaç doğruyu konuşurca konuşuyor. Dedi ki, اِنَّمَا اَنَصَنَمُنْ la اَنْفَعُ وَلَا اَضُرُ وَاَيْلُلِّ مَنْ abedeni دُونَ Allah. Bak bu odundan puttan çıkan sözdür Arapça. Ben bir putum dedi. Hiçbir fayda da veremem, hiçbir zarar da veremem. Allah'a bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun, yuh olsun dedi. Ebu Cehil dedik ulan bu put da sapıttı dedi. Bu benim ilahımdı bu kadar sene tapıyorum. O Bu sen dedi dün böyle konuşmuyordun. Görüyor musun dedi bu Muhammed'in büyüsünü dedi. Gelir gelmez dedi benim putum da dedi şeklini değiştirdi. Bizim ilahı da büyü dedi. Ulan senin ne biçim ilahın vardı ki büyü işledi ona. Hiç ilah büyülenir mi? Bu doğru bir ilah olsaydı dün başka konuşmaz, bugün başka konuşmaz. E peki? E şimdi senin istediğini konuştuğu vakit ilahın oluyor, imanın artıyor da. Senin istemediğini konuştuğu vakit Allah birdir ben bir şeye yaramam, ben bir odunum. Kafasızlık etme, manyaklık etme, iman et İslam'a gir. Dediği zaman peki niçin sen şimdi aldın putunu kırıyorsun? E bu Ceyl aldı putu kırdı. Demek ki bunlar puta tapmıyorlar. Nefslerine tapıyorlar. Şeytana tapıyorlar ya şeytan Onun için Allah diyor ki ey Adem oğulları sizi emretmemiş bildim şeytana tapmayı? Puta tapan da şeytana tapıyor. Nefsine tapan da şeytana tapıyor. Allah'ı bırakan herkes şeytana tapıyor. Çünkü o tapmasını ona şeytan süslü gösteriyor. Onun için tapılacak ancak Allah. Dua edilecek ancak Allah. Sığınılacak ancak Allah. istenecek ancak Allah. Korkulacak ancak Allah. Celle celalu, celle şanu. Muame nevalu ve la ilahe ghairu. Onun için ancak senden yardım isteriz. Böylece sizi Allah'a emanet ediyoruz. Assalamu alaikum ve rahmetu ve barakatu. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile...